Takvimin tarihi Takvim, zamanın yüzyıl, yıl, ay, hafta ve gün gibi parçalara bölünüp düzenli bir sırayla gösterildiği çizelgedir. Takvim, sosyal, ticari, dini ya da idari amaçla günleri organize eden bir sistemdir. Takvim düzenlemesi zamanı dilimlere bölüp gün, hafta, ay ve yıl gibi isimlendirerek yapılır. Takvimde süreler güneş ve ay döngüsü gibi bazı astronomik olayların çevrimiyle eşitlendiği gibi hasat zamanı, suların yükselmesi ve çekilmesi gibi doğal olaylar üzerinden de belirlenebilir. Birçok uygarlık ve toplum kendi özel ihtiyaçlarına uygun modelli takvimler geliştirmiştir. Türklerin en eski takvimi 12 hayvanlı takvimdir. Dünyada en çok miladi ve hicri takvimler kullanılır. Miladi takvim, Hz. İsa'nın doğumunu başlangıç olarak almaktadır ve güneş yılına göre hazırlanmıştır. Hicri takvim ise Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçünü başlangıç olarak almaktadır ve ay yılına göre hazırlanmıştır. İlk Babil takvimleri ay yılını yani birbirini izleyen iki dolunay arasındaki 29,5 günlük dönemi temel alan bir sistemdi. Bu döngüye göre 365 gün olarak gözlemlenen ortalama güneş yılından daha kısa 354 günlük bir ay yılı ortaya çıktı. Güneş yılına dayalı takvimi ilk geliştirenlerse eski çağ Mısırlılarıydı. Mısır'da yaşam Nil taşkınlarının etrafında dönüyordu. Gece göğünün en parlak yıldızı olan Sirius her yıl Nil'in taştığı zamanlarda gün doğumundan hemen önce parlamaktaydı. Mısırlılar takvimlerini bu olayla ilgili yapılandırdılar. Mayalar da zaman kaydı tutmakla ilgileniyorlardı ama takvimlerini yıllık bir periyotla ilişkilendirmemişlerdi. Onlar hem geçmişe hem de geleceğe yönelik bir takvim sistemi kurmuşlardı. Modern takvimlerin temeli ise 8. yüzyılda atıldı. Bu takvimler M.Ö. 46 yılında Jül Sezar tarafından kullanıma sokulan Jülyen takvimine dönüştü. Julian takvimi son şekline sonra 8 civarında İmparator Augustus döneminde kavuştu.